Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve ve seyyiati amalina. Men fela ve men yudlil fela Ve ve abduhu ve hayr hedi hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin dalâle Ve kulle dalâletin finnâ Riyad-ı Salih'in şerhinde geçtiğimiz hafta Allah'ın dostlarıyla ilgili Muharine'nin rivayet etmiş olduğu hadisi okumuştuk, izahını yapmıştık. Allah dost olmak Allah'ın düşmanı oldukları halde insanları aldatarak kendilerini Allah dostu gibi gösteren, deccellerinin yaptığı gibi lafla, iddia ile gerçekleşecek bir şey değildir. Bazı İslam ülkelerinde halkı aldatan, Allah düşmanı oldukları halde Allah dostu olduklarını söyleyen, sonra bir takım zahiri ibadetleri yerine getiren insanlar vardır. Bunlar Allah'ın düşmanıdırlar. Bunu ancak zengin olmak, insanların etrafında toplanmalarını ve kendilerine izzet ve ikramda bulunmalarını sağlamak gibi amaçlarla yaparlar. Allah'a hamdolsun ki elimizde Allah Azze ve Celle'nin açıkladığı bir ölçü evliyaların kimler olduklarına dair güzel bir tarif bulmaktadır. Yunus suresi 63. ayetinde onlar iman edip takva ermiş olanlardır. Sakınanlardır. Allah'ın dostları işte bunlardır. Her kim Allah'ın dostlarına düşmanlık beslerse ben ona harp ilan ederim buyurur Allah Azze ve Celle. Yani ona savaş içerim. Demek ki Allah'a Allah'ın dostlarına düşmanlık eden Allah ile savaşmış gibidir Her kim de Allah ile savaşırsa Mutlaka hezimete uğrar Yenilir ve hiçbir şey yapamaz Allah Teala Geçtiğimiz hafta okuduğumuz hadiste devamen şöyle buyuruyor Kulumu bana yaklaştıran ameller arasında En çok hoşuma gideni Kendisine farz kıldığım amelleri eda etmesidir Kulu Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran Allah katındaki en hoş ameller Farz kıldığı amellerdir yani Allah Teala nafilelerden çok farzlardan hoşlanır. Mesela beş vakit farz namazı, teheccüd namazından, gece namazından ve diğer nafile namazlardan daha çok sever. Ramazan orucunu pazartesi ve perşembe günü oruçlarından, şevval ayında altı gün tutulan oruçtan ve diğerlerinden daha çok sever. Özetle bütün farzlar nafilelerden Allah katında daha sevgilidir. Bunun sebebi Allah'ın farzlara çok önem vermesi ve onları kullarına zorunlu, mecbur kılmasıdır. Bu Allah'ın bunları çok sevdiğinin göstergesidir. Allah bunlar çok sevince kullarına zorunlu kılmıştır. Nafileler ise insanlara bırakılmış. Yani bu konuda özgürdürler. İster yapar, sevap kazanır, isterse yapmaz. Bundan dolayı da günah girmez. Fakat farzlar Allah'ın katında daha sevimli ve daha önemlidir. Garipdir ki şeytan İnsanları nafilelerde ciddileştirir, onların nafileleri çok güzel biçimde eda ettiklerini görürsünüz. Mesela gece namazını huşuyla ve hiç kımıldamadan, kalbi sağa sola dağılmadan eda eder. Farzlara gelince sürekli hareket eder, vesveseleri çok olur, aklı uzaklara gider. Bu şeytanın aldatmasıdır. Nafileleri özenle yapıyorsanız farzlar buna çok daha layıktır. Çünkü onlar Allah katında nafilelerden daha sevimlidir. Hadisin devamında şöyle buyuruluyordu. Kulum bana nafile ibadetlerle yakınlaşmaya devam eder, sonunda sevgime girer. İnsan farza eda etmekle birlikte bol bol nafile ibadet yaparsa Allah'ın sevgisini kazanır. Allah onu sever. Allah da onu sevdi mi kendisinin buyurduğu gibi onun içtiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olur. Yani Allah onun bu üç azasını en güzel şeylerde kullanmasını sağlar. Kişinin işittiği kulağı olunca ancak Allah'ı razı eden, namazdan ve başka hayırlı amellerden bahseden sözleri işitir ve Allah'ı öfkelendirecek sözlerden yüz çevirir, bunları asla dinlemez. Boş sözleri işittiğinde sizin amelleriniz size, benim amellerim bana deyip yüz çevirir. Gözleri de öyle olur. Sadece Allah'ın bakılmasından hoşlandığı şeylere bakar, haramlara bakmaz. Gözü hiçbir harama kaymaz. Eli de öyle olur. Kişi eliyle Allah'ın razı olacağı işleri yapar. Çünkü Allah onu doğru yolda tutmaktadır. Ayağıyla da sadece Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı hayırlı yerlere gider. İşte onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum sözün anlamı budur. Yani Allah Teala kolunu bu dört şeyde, işitmesinde, görmesinde, tutmasında ve yürümesinde doğru yol üzere tutar. Ona hep iyi olanı yaptırır. Allah'ın azalarını doğru ve güzel işler üzerinde tuttuğu kişi, tüm vaktini güzel kullanmış, tüm fırsatları değerlendirmiş olur. Bu cümlenin manası haşa, Allah'ın o kişinin bizzat kulağı, gözü, eli veya ayağı olması değildir. Zaten bu imkansızdır. Çünkü bunlar yaratılanlardan biri olan insanın azalarıdır. Ve yaratanın bunlar olması imkansızdır. Hem de Allah kutsadesinin devamında, benden bir şey isteyince onu veririm, bana mı onu korurum buyurarak, isteyen ve istenilen, sığınan ve sığınılan kimselerden bahsetmiştir ki bunlar birbirinden farklıdır. Hadisteki benden bir şey isterse onu mutlaka veririm cümlesi farzlarla sonra da nafilelerle Allah'a yaklaştıkça yaklaşan bu veliyi Allah'ın istediği şeyi vereceğini yani o kişinin duası makbul birisi olacağını ifade eder. Bu mutlak bir ifadedir. Ancak daha başka hadisler duaların kabul şartının Duada günah ve akrabayla ilişkiyi kesmenin istenmemesi olduğunu. Yani böyle bir durumda zaten e, yani Allah Azze ve Celle onun işten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum dediği bu vasıta olan kişi. Bu bütün organlarını zaten e, Allah'ın razı olunacağı şeylerden kormuş kişidir. Böyle bir kimse zaten haram olan bir istekte bulunmaz. Çünkü o e, itminan olmuştur artık. Yani Allah'ın diniyle mutmain olmuştur. Onun razı olduklarından razı olur, razı olmadıklarından razı olmaz. Bu sebeple böyle bir kimse Allah'tan haram bir şey istemez veya akrabalık bağlarını kesmeyle ilgili bir şey istemez. Fakat genel olarak yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hadislerinde kişi günah bir şey istemedikçe veya akrabalık bağlarını kesen bir istekte bulunmadıkça Allah onun duasını kabul edeceğini bildiriyor hadis-i şerifte. Evet. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Yani bir şerlinin şerrinden bana iltica eder. Bana tutunursa onu korurum. Böylece istediği verilir. Korktuğundan korunur ve kötü şeyler ondan def edilir. Bu hadisten şunlar anlaşılmakta. Bu hadis Allah'a velayet yani Allah'ın kullarının velisi, dostu olduğunu onları Allah'a nispet etmektedir. Allah'ın kulları demek ki onun velisi olabiliyor. Bu velayette iki türlüdür. Birincisi genel velayettir. Tüm kullar üzerinde Allah Azze ve Celle'nin hakim olması. Her birinde dilediği tasarrufta bulunmasıdır. Bu Allah Azze ve Celle'nin Enam Suresi 61-62. ayetlerinde buyurdu mealen. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz yani görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek velileri olan, yani gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Yani burada sahiplik manasında Allah bütün mahlukatın sahibidir, velisidir bu manada. Bu genel velayettir. Bütün mahlukatı kapsar. İkincisi özel velayet. Bu da Bakara suresi 257. ayetinde şöyle buyuruluyor mealen. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlere gelince onların velileri de taguttur Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. Genel velayette insanın bir müdahalesi yoktur. Kabul etsin veya etmesin Allah onun işlerini direkt üstlenir. Özel velayette ise insan çabalar ve Allah'ın velayetini kazanmak için kendisi çalışır. Onlar iman edip de takva ermiş olanlardır. Yunus 63. ayetinde vertildiği gibi. Yani sahip bir imanla geçtiğimiz hafta bunu anlattık. Ve takva ile yani Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmakla kişi Allah'ın velayetini, dostluğunu kazanır. Bu hadisten Allah'ın veli kullarının ne kadar değerli olduklarını, Allah'ın bunlara düşman olanlara düşman olduğunu, hatta onlara savaş açtığını öğreniyoruz. Yani Allah'a sahip bir imanla iman eden Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan, iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan bu gibi kimselere düşman olanlar aslında Allah azze ve celle'ye harp ilan etmiş olurlar. Şimdi naslar da Allah'ın velileri, Allah'ın dostları böyle ismen bildirilen bir şey değil. Biz bunları muayyen olarak bilemediğimiz için biz zahirlerinde işte sahih iman esaslarını dile getiren, bunlara inandığını söyleyen Sahih bir şekilde imanı dile getiren, düzgün akideyi dile getiren e, ve Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden kimselere karşı bunlar bir emir ve yasakta bulunduğu zaman, Allah'ın emirlerinden, yasaklarından bir şeyde uyarda bulunduğu zaman kişi buna düşmanlık ederse yani sırf Allah'ın emrini e, ikame ettiği için, sırf Allah'ın bir yasağını sakındırdığı için bir kimse buna düşmanlık ederse e, o kimse Allah ile harp etmiş olur. Yani karşındaki Allah'ın bir velisi olabilir ve o sana bir iyiliği emrediyor, bir kötülükten yasaklıyor. Bu sebeple sana Allah'tan kork, Allah'tan sakın denildiğinde dikkatli ol. Geçmiş kavimlere dikkat ederseniz, peygamberlere ayak direyen, onların davetlerinden yüz çeviren kavimlerin musibetlerine dikkat ederseniz, bunlar Allah Azze ve Celle'nin emrini getirdiklerinde hemen bu peygamberlerin beşer sıfatlarına yöneliyorlar. İşte bize melek indirilmeli değil miydi? Bu da bizim gibi beşer gibicem. Beşer diyerek onun beşer sıfatıyla Allah'ın emirlerini ikame eden kimseyi bertaraf etmek istiyorlar. Başka bir kavim işte ee, daha başka özelliklerle işte fakir olmasıyla ne bileyim toplum içerisinde ayak takımı sayılan kimselerle beraber olması, iman edenlerin bunlardan ibaret olması. Yani toplum nezdinde e, yüksek mertebede olmayan insanların iman etmiş olması, iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklamayı bunların yerine getiriyor olması, tevhidi bunların emretmesi gibi sebeplerle, işte bunlar bizim ayak takımlarımız. Bunlar gibi mi iman edelim diyen münafıklarda olduğu gibi. Veyahut da işte Şaib Aleyhisselam ve benzer diğer e, peygamberlere karşı kavimlerinin siz aşırı temiz kalmak isteyen kimselersiniz. Yani hep beşeri kusurlarını ön plana koyarak Allah'ın emirlerinden İrtmeye çalışmışlar. Yüz çevirmeye çalışmışlardır. E, halbuki emir Allah'ın emridir. O Allah'ın peygamberidir. Burada da peygamberlerin varisi olan, yani peygamberler ne bir bırakır? İlim. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam, biz son peygamber Muhammed aleyhissalatü Vesselam muhatap olduğumuz için bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sahih hadislerini yüklenmiş bunun sahihini zayıfını ayırt etmiş ve insanlara sahih naslarla emir ve yasakta bulunan kimseler işte peygamberin var onlar. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam bunu miras bıraktı hadislerini miras bıraktı, sünnetini miras bıraktı ilim yani ilim miras bıraktı peygamberliğini miras bırakmadı peygamberlik kesildi. Vahiyini miras bırakmadı. Vahiy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla kesildi. Artık kimseye vahiy edilmeyecek fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş, ne emretmiş, ne yasaklamış? Bunların ilmini miras bıraktı. Zamanında işte sahabeler neyi ezberledi? Onlar kendilerinden sonrakilere neyi aktardılar? O sahabeden tabi neyi devraldı? Tebev-i tabine ne aktardı? Onlardan diğer imamlar. İşte bu imamlar e, kitabın ve sünnetin emir ve yasaklarını veya diğer teşviklerini ve sakındırmalarını bunları nakleden, Hayatlarına geçiren kimseler, Allah dostu diye bileceğimiz kimseler. Bu gibi kimseler, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmini miras almış olan bu kimseler, bu ilimle insanları sakındırdığında sakına sen de kimsin, sen işte daha dünkü falanca değil misin, sen de bizim gibi bir insansın gibi tepkiler vermemek gerekir. Bu, zira cahiliye ehlinin peygamberlerin davetlerine karşı tavrının benzeridir. Onlara... Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde anlatıldığı üzere deliler demişler, şair demişler, mecnun demişler türlü e, yaftalarda bulunmuşlar ve bu yaftaları atarak Allah'ın emirlerinden sıyrılmaya çalışmışlar. Ve ne gariptir ki insanların çoğunluğu insanların çoğunluğu her peygamberin döneminde insanların çoğunluğu inkar ve yüz çevirme yolunu tutmuş. Hak davete uyanlar azınlık olarak kalmışlardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da İslam'ı bu özellikle niteliyor. İslam garip olarak başladı ve tekrar garip haline dönecek. Yani garip olarak başladı ne demek? Azınlıktı. Yani bunlara karşı çıkanlar kabul edenlerden çok idi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ben berrak yani el emin ispatıyla kendisine herhangi bir husur da bulamıyorlar. El emin yani bundan yalan sadır olmaz, dürüst, böyle de denilen birisi. Allah Azze ve Celle bunu bürhanlarla yani mucize dedikleri bürhanlarla da desteklemiş olağanüstü haller göstermiş yani onun elinde. Böyle birisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Fakat iftira atarak yani halkın arasında bunu yayarak bu delidir, bu şairdir, bu büyücüdür. Türlü sözlerle bu davetin önünü kesmeye çalışmışlardır ve insanlar, araştırmayan insanlar hakkı aramayan insanlar çoğunluk olan insanlar bu söylentilere kulak vermişler hakikati araştırmamışlar gerçekten hakikati araştıran çok az kimse vardır aleyküm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Muhammed aleyhisselatü aslında el emin dürüst bir insan, herhangi bir kusur yok onda fakat en yakınları başta amcası amcası yani en yakınları Zulme çıktığı zaman Allah Resulü Aleyhissalatüsseham hemen dibinde arkasında o kullu la ve tufluğu Allah Resulü böyle söylüyor la ilahillallah diyin kurtulun hemen dibinde Ebu Leheb aman buna aldanmayın bu yalancıdır bu e, şairdir diyerek sizi etkilemesin diyerek hemen amcası bunu şey yapıyor. Şimdi dışarıdaki insanların yerine koyun yani böyle bir durumla karşılaşan insanların yerine koyun kendinizi bunun akrabası aşireti başta onlar yalanlıyor bunu. Yani bunun hakkında türlü sözler söylüyor. Bu durumda insanların çoğu hakikati araştırmıyor. Bu söylentiye kulak verip halktan yüz çeviriyorlar. Araştıran kaç kişi? Bir Ebu Zer Radyalan çıkmış. İşte Selman Farisi Radyalan çıkmış. Yani bütün bu söylentilere rağmen kulağı tıkayıp gerçekten bu Allah'ın Resulü ise benim buna iman etmem lazım diyerek buna talip olmuşlar. Ve çoğunluğun yaygara halinde ortalıkta Dünyanın her yerinde yaydıklar bu haberlere kulak tıkamışlardır. Bu davet işte böyle garip başladı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani İslam başladı garipliğe bakın. Nasıl başladı? İşte böyle başladı. Hakkında ileri geri söylenen bir sürü şey vardı bu hak davetin. İşte benim dinim tekrar bu hale dönecek. Kimin arasında? Bu ümmet arasında. Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin arasında değil. Ümmetim içerisinde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu onlara, benim sünnetime sarılanlara diyor, karşı çıkanlar kabul edenlerden çok olacak. İşte e, böyle bir zamanı daha başka hadis-i şeriflerde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, kişi eline bir kor parçası avuçluyormuş gibi. Kolay bir şey mi? Yani kor parçasını tutacaksın. Yani samimiysen bu dinde bu kor parçasını tutacaksın. Canın yanacak. Yani tuttuğun zaman kurtulacaksın ama. Fakat bırakırsan dinin gidiyor. Bırakırsan dünyan dört dörtlük. İnsanlar seninle beraber. Çoğunluk seninle beraber. Sen ahmak mısın niye korkutuyorsun? Çoğunluğun dilinde bu var. Niye aşırı gidiyorsun? Din bu kadar zor mu falan filan. Aslında hiç de zor değil. Kişi samimi olsun İbrahim Aleyhisselam gibi. Ateşe atıldığında serinle selamet olur o. Yeter ki insan Allah Azze ve Celle'nin dinine teslim olsun. İşte e, işin başında iman imtihanı gerektirir. İman eden herkes iman ettiği her amelinde. Biz amellerin imandan olduğuna söylüyoruz. Yani akidemiz bu. Ameller imandır, imandandır. Namaz imandır. Namaz kılmaya kalktığın zaman imtihan edileceksin. Oruç imandır. Oruç tutmaya kalktığın zaman imtihan edileceksin. Fakat dikkat edin, orucun Allah Resulü'nün orucu olacak. Namazın Allah Resulü'nün namazı olacak. Namaz kıldığında imtihan edilmiyorsan demek ki doğru namaz kılmıyorsun. Sen Allah Resulü'nün namazını kılmıyorsun. Oruç tuttuğunda bu imtihanla karşılaşmıyorsan bu iman değil. Doğru iman etmemişsin. Allah Resulü'nün tuttuğu gibi oruç tutacaksın. Bak imtihanı o zaman gör. Allah Resulü'nün yaptığı gibi hac yapacaksın. Hacda imtihan edileceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasağı olan bütün amellerde diyoruz ki biz iman, imansa imtihan var. Ve sen bu imtihanı bir kere yaşarsın. Ya kazanırsın ya kaybedersin. Yani şu koru olayı var ya, bu koru bir kere tutarsınız. Bu koru tutabilirseniz eğer, yani o e, imtihanı gösterseniz eğer, Allah azze ve celle o ateşleri serin ve selamet kılıyor. Onu bir kere yaşıyoruz ama tutmazsan ömür boyu bir daha hakikati göremiyorsun. Kalbin kör oluyor. Allah muhafaza. Çünkü senin onun hak olduğunu biliyoruz. Hak olduğunu bilmene rağmen Allah'ın dışındaki korkular sebebiyle, endişeler sebebiyle veya Allah'ın katındakiler dışındaki talepler sebebiyle, başka bir yerde bir talebin sebebiyle o koru tutmaktan vazgeçiyorsun. Bunu yaptığın zaman kalpler kör oluyor. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 115. ayetinde bunu açıklıyor. Biz hiçbir kavmi ayetlerimizi, delillerimizi göstermeden saptıracak değiliz diyor. İnsan bu delilleri görür, hakkın nerede olduğunu görür. Fakat o hakta kor var, ateş var. Onu tutacaksın, canın yanacak. Ama onu selamet kılmak Allah'a ait. Sen samimi ol, Allah o ateş sana selamet kılıyor. Yani bu imtihanla bir kere karşılaşıyorsun. Yani misal, şimdi ameller biz imandan dediğimize göre ve bunlar imtihanı gerektireceğine göre Allah'ın ve Resulün emirlerinden hangi amel olursa olsun siz bunu yerine getirmeye kalktığınızda insanlarla, çevrenizle, yani Allah'ın dışındaki unsurlarla bir kere imtihan edilirsiniz. İkincisi olmaz. Artık kanıksar yani insanlar bunu Oruç, bakın namaz, namaz vakitleri, namazın şekli. Evladı, iyaliniz, akrabanız etrafınızdan tepki alabilirsiniz. Sünnete göre namaz kıldığınız için. Niye? Çünkü iman ediyorsunuz artık. İman ettiğinize göre imtihan edileceksiniz. Etrafınız üzerinize gelecek yani. Bununla karşılaşacaksınız. Ama orada taiz vermeyin. O koru tutmakla devam edin. Canınız yansın. Ondan sonra selamet kılmak Allah'a ait. Bir daha sana itiraz etmeyecekler. Sen bir kere yaşayacaksın o imtihanı ve sürekli sen sünnete göre namazını kılmaya devam edeceksin. O insanlar artık dilleri, eziyetleri senden uzaklaşacak. Samimiyet gerekir. Yani İbrahim Aleyhisselam gibi samimi olacaksın ki o ateşler bize selamet kılınsın. Serin olsun, selamet olsun. Bu eğer bile bile bir hakka karşı ya işte bu hakkı yerine getirirsen bunda kor tutmak var deyip bırakırsan Allah korusun işte kalplerin kör edilmesi bundan meydana gelir. Yani menfaat karşısında Allah'ın dinini terk etmekten gelir bu. Allah haşa kullarına zulmeci değildir. Niye kör etsin kullarının kalplerini? Hak kendisine gelmesine rağmen umduğu bir menfaat sebebiyle Allah için buna katlanmıyor. Hangi suredeydi o? Tevbe suresinde miydi? Ee, insanlardan bazıları da insanlardan gelecek eziyeti Allah kadındaki eziyet gibi tutar. Yani Allah'ın eziyetinden sakınmaz da yani Allah'ın azabından sakınmaz da insanlardan gelecek eziyet sebebiyle Allah'ın azap edeceği bir işi yapar. Bakın dünya imtihan yurdu. Biz bu amellerimizde İman ettiğimiz davada şuna talibiz. Biz Allah katındaki azaptan korkuyoruz. Allah katındaki azaptan sakınmak için insanlardan gelecek azaba, eziyete katlanıyoruz. Dünya bunu ispatlamanın yeridir. Allah katındaki cennete talibiz. Allah katındaki cenneti hiçbir şeye, dünyadaki hiçbir nimete, isimleri dışında benzemeyen bu nimeti istediğimizden, buna talip olduğumuzdan Dünyadaki nimetleri, arzuladığımız şeyleri terk ediyoruz. Yani dünya bunu ispatlamanın yeri. İmtihanın manası bu. Ama öyleleri vardır ki, hem dünyada Allah için, Allah'ın emri ve yasa olan hiçbir şeyden gereğini yapmayayım, hem de dünyanın nimetlerini kazanayım, hem de ahirette en güzel yerde olayım. Böyle bir şey yok. Yani dünya ahiretin tarlasıdır demişler. Biz bu tarlayı süreceğiz, bu tarlada eziyet çekeceğiz, bunun meyvesini ahirette talep edeceğiz. Allah dilerse bu dünyada da verir, o ayrı bir şey. Evet, işte kişiyi Allah'ın dostlarından kılacak şey budur yani. Bu imtihanlarla karşılaşmak, yani farzlar yerine getirmek, farzlar bir iman. Ondan sonra nafileleri artırmak. Nafileler de iman. Nafileler de iman. Fakat asıl olan farzlar. Yani farzlar olmadan nafilelerin bir manası yok. Fakihler bu konuda şöyle bir şeyler zikretmişler hatta kitaplarında. Bu aynı yani farzları yerine getirmedi halde nafileler yapan kişi. Senin bir adama bir borcun var. Yani ödemen gereken bir borcun var. Durmadan ona hediye veriyorsun. Yani bu nasıl çirkin kaçarsa adam borcunu vermiyorsunuz. Adama borcun var senin. Bu borcunu vermiyorsun da sürekli o adama hediyeler, bir şeyler takdim ediyorsun. İşte diyor farzlar yerine getirmeyip de nafilelerle uğraşan kişi böyledir diyor. Bazı fıkı kitaplarında bu geçer. Mesela düşünün. Adam beş vakit namazı kılmıyor. İmanın olmazsa olmaz bu ki namaz. Farz namazlar. Ama teravih namazlarını kaçırmıyor. Şeytanın öyle bir oyunu şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şeytanların azgınları Ramazan'da zincire vurulur. Şeytanların azgınları, azdırıcı, saptırıcı şeytanlar Ramazan ayında zincire vurulur. Biz buna böylece iman ediyoruz. Keyfiyeti, mahiyeti bize bildirilmediyse e, biz buraya da girmiyoruz. Ama böylece iman ediyoruz. Şimdi bakın bu azdırıcı şeytanlar Ramazan'ın dışındayken Öyle tohumlar atıyorlar ki Ramazan dışında atılmış oltaları yemleri Ramazan içerisinde topluyor insanlar. İşte bu teravih bunun örneklerinden birisi. Şimdi düşünün. Teravih namazı nasıl kılınıyor? Yani 20 rekat. Yani sünnete uymuyor rekat sayısı. Burası ayrı bir muamma. Her ne kadar bazıları işte 20 rekat ispatlamaya çalışıyor bir şekilde kıyas yapıyorlar falan filan ama biz burasında değiliz. Tamam 20 rekat kabul edelim. Mesele değil. 20 rekat nasıl kılıyorlar? Yani kendileri kıldıkları namazdan memnunlar mı acaba? Yani bu namaz mı? Fatiha, Fatiha'ya benzemiyor. Rekatlar rekata benzemiyor. Secdeler secdeye benzemiyor. Ama 20 rekat bir namaz. Yani ne tuhaftır ki bunda şeytanın bir payı yok artık. İnsanların kendisine kaldı. Yani bu sapılık insanların... Haltı yani. Şeytanlar zincirde o ayda. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz? Bu işin usulünü, bidatin usulünü demek ki şeytan Ramazan'dan öncesinde insanlara böyle veriyor. O usule göre batıl bir amel çıkıyor piyasaya. Böylesi namaz da kılmıyor icabında. Yani farz namaz da kılmıyor. Farz namazı kılmıyor. Ama sen beş vakit namazı kılan bir risul, ama teravihe gitme, bunların kıldığı gibi kılma... Sana demediği kalmaz. Halbuki Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıran şey, farzlardan sonra nafileleri artırmaktır. Nafileleri artırmak derken, kafana göre artırma değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini aşamazsın. Allah Resulü'nün hayatında bunun örneği var. Sahabeden bazıları, yani... Herkes çeşitli bir şey söylüyor da bu sahabelerden. Bu konuyla ilgili olan yani namazla ilgili olan bir tanesi ben sabaha kadar namaz kılacağım diyor, değil mi? Birisi işte ben her gün oruç tutacağım diyor. Birisi ben hanımlara yanaşmayacağım diyor. Birisi ben et yemeyeceğim diyor. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a bu ulaşınca ki bunlar bunu şunun için söylüyorlar. Rivayette geçiyor bu. Allah Resulü nerede? Biz neredeyiz? Allah onun geçmiş gelecek günahlarını affetmiştir. Muaf tutmuştur günahlardan. ''Biz öyle miyiz? Bizim daha çok ihtiyacımız var.'' diyorlar. Azımsıyorlar Allah Resulü'nün ibadetini. Fakat onun zaten bunlara ihtiyacı yok diye düşünüyorlar. Yani rey giriyor, reyle amel ediyorlar. Rey. Bakın rey. Görüş. Ama ne kadar böyle sağdan gelen bir görüş. Haklı mı? Acayip haklı gözüküyor. Gerçekten Allah Resulü'yle biz kıyaslanabilir miyiz? Mümkün değil. Yani o bağışlanmış. Nafile ibadete ihtiyacı yok zaten. O yüzden az yapıyor mantıklı gözüküyor bizim daha çok çalışmamız lazım çünkü biz günahkarız daha çok affa ihtiyacımız var daha çok ibadet etmemiz lazım daha çok oruç tutmamız lazım dünya nimetlerinden daha çok uzak durmamız lazım mantıklı gözüküyor ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bu mantık öfkelendiriyor bu rey sağdan yanaşmış bu rey öfkelendiriyor hutbeye çıktığında diyor ki siz miydiniz bunu diyen bunu diyen şunu iyi bilin ki Allah'ı en iyi tanıyanınız benim Ondan en çok korkanınız da benim. Ben gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında ibadet ederim. Bazı günler oruçlar, bazı günler tutmam. Ve kadınlarla da evlenirim diyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir diyor. İtaba bak, bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir. Demek ki nafileleri artırmak sözümüz asla bu hadisede çakışmamalı. Nabireleri o zaman nasıl artırırız? Mesela ben gece namazını çok kılmak istiyorum. Nasıl artırabilirim? Gecenin tamamını namazda geçiremem demek ki. Burada bir sınır var. Sabaha kadar namazla geçiremem. Bu yasaklanmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden değildir diyor böyle yapana. Maksadı ibadet ki Allah'a yakınlaşmak. Ama benden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zaman gecenin tamamı olmayacak bu. En fazletli vakit olarak mesela gecenin sonuçta biri demiş. Buna gücü yetmeyen ortasında, buna gücü yetmeyen gecenin başına kılsın gece namazını. Ama Allah Resulü'nü aşmasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ayşe radiyallahu anh hanımı, onun ifade ettiği gibi ne Ramazan'da ne Ramazan haricinde, yani bunu üstüne basa basa söylüyor Ayşe radiyallahu anh'a, sahi bu harit hadis, ne Ramazan'da ne Ramazan haricinde 11 rekattan fazla gece namazı kılmamıştır. Biz bunu aşmayacağız. Ben daha çok ibadet etmek istiyorum. Yani gecenin sonuçta birini yani iki saat, üç saatlik o dilimi ben komple namaza geçirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Rekat sayısını artıramıyorum. Ha şunu yapabiliriz. Allah Resulü'nün sünnetinde bu var çünkü. Kıyamı uzatırsın. rukuyu uzatırsın. Rükudaki zikirleri uzatırsın. Kıyamda kıraati uzatırsın. Secdeyi uzatırsın ki secde kulun Rabbine en yakın olduğu makamdır. Dua ettiğinde dualarına icabet edilen makamdır. Secdeni uzatırsın. Uzat. iki rekat kıl. Artı vitir. Gece namazı olduğu için. Tekle. Üç rekat kıl. Ama bu şekilde uzat. Yirmi rekat, otuz rekat, kırk rekat kılmandan kesinlikle faziletli. O belki seni ateşe bile götürür diğeri. Götürmez mi? İbadetten zarar mı gelir? Namazdan zarar mı gelir? Geliyor. Said bin Müseyeb Rahimullah kerahat vaktinde namaz kılan birisini görünce bunu men ediyor ve o kişi bunu anlayamıyor yani bu tabin döneminde meydana geliyor Tabin ilmini sahabeden almış muhtemelen bu da tebevd tabinden birisi tabi'inden öğrendiğine göre ve bu adam bunu kaldıramıyor nasıl olur ey Ebu Muhammed namaz kıldım diye Allah bana azap mı edecek sanki ne var bırak namaz kılayım diyor Hayır diyor Said bin Müseyyep. Allah sana namaz kıldığın için azap edecek değil. Fakat Allah sana Resul'e muhalefet ettiğin için azap edecek diyor. Eder diyor. Bu tehlikeli. Said bin Müseyyep bunu kendi fehminden, kendi anlayışından, kendi reyinden de söylemiyor. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde delalet var. Bir tanesi az önce söylediğimiz hadistir. Bir başka örnek. İbn-i Asakir ve İbnül i Mübarek'in kitab Cihat'ta veya müsnedinde ikisinden birisinde rivayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir savaş dönüşü binekte namaz kılınacak diyor. Yani korku namazı binekte de yaya olarak da kılınabilir Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 237-238 ayetlerinde buna ruhsat vermiştir. Korku halinde binekli ve yaya olarak kılınız ama güvene kavuştuğunuz zaman daha önce nasıl size öğretilmişse o şekilde Allah'a zikrediniz buyruluyor. Yani korku halinde binekle kılmaya bir ruhsat veriyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki, yani o anda düşman kovalamıyor herhangi bir şey yok. Namaz binekle kılınacak diyor. Bir tanesi bineğinden atlıyor ve yerde kılmak istiyor. Niye? Çünkü yani binekte namazın rükünlerini tam yerine getiremeyeceksin. Eksiklerin olacak işte kıyamında, rukuunda, secdende yani yerdeki gibi olmayacak. Daha faziletli olanı hazır düşman da rahatlıkta varken ben yerde kılacağım diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam, sen muhalif düştün, Allah seni muhalif düşürsün diyor. Ve bu adam Allah Resulü'nün böyle söylediği adam irtidat olaylarında dinden çıkarak ölüyor. Basit bir şey değil yani. Resule muhalefet ibadet maksadıyla bile olsa asla azımsanacak, basit görülecek bir şey değil. Kaldı ki bunu yani ibadet maks maksadıyla bile olduğunda böyleyken öbür türlü nasıl düşünebilirsin? Yani fıskı fücura dalıp bunları helal sayarcasına, bunlarda hiçbir sakınca görmezcesine bir insan e, hayat tarz edinse o daha kötü. Demek ki bizim nafilelerle Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmayı artırmak istiyorsak, Allah'ın veli kullarından olmak istiyorsak kesinlikle e, farzı önce yerine getirmemiz lazım. Bu farz, bir, farzları eda etmek. iki nafileleri eda ederken senin üzerine farz olan şeyleri eda etmek. Mesela namaz kılmak diyoruz ya, şimdi farz namazlar bellidir ama ben nafile namaz kılacağım. Nafile namazı eda ederken senin üzerine farz olan bir şeyler var. Yani namaz kafana göre kılamıyoruz. Mesela ben kıbleye dönmeyeyim de batıya doğru kılayım hiçbir sebep yokken, yolculuk veya binek üzerinde olma gibi bir mazeret yokken ben rastgele işte kuzeye doğru kılayım desen namaz nafile bir namaz ama senin kıbleye dönmen farz yani nafile namazı eda derken o nafilenin içerisinde e, o ibadete başladığın için üzerine farz olan şeyler var bak farzları eda etmek zorundasın aynı bunun gibi sünnetin sınırlarında durmak lazım ben kafama göre namaz kılayım yok İlla ki sen herhangi vakitte namaz mı kılacaksın, Allah Resulü'nün elinde belge olacak, izin olacak, emir, tavsiye olacak. Nafile namaz mı kılmak istiyorsun? Abdest namazı var. İki rekat her abdestten sonra, abdest aldığın zaman, abdest hazin, iki rekat namaz kılabilirsin. Mescide mi girdin, iki rekat tayyatül mescid namazı var. Veya e, kuşluk namazı var. Her ezanla Kamet arasında namaz var. İşte e, revatip sünnetler var farz namazlara bağlı olan. Gece namazı var. Bunları eda edebilirsin. Bunların dışında ben rastgele bir namaz kılayım. Yok. İşte eğer öyle yapmazsan farza muhalefet etmişsin. Bu seni bu yüzden Allah'a yakınlaştırmaz. Rasul'e muhalefet etmişsindir. Biz Rasul'ü her konuda örnek almak zorundayız. R'ye ibadet maksadıyla bile olsa... Örnek verdik. R'ye yer yok. Geçmiş ümmetlerden bakın. İbn Abbas radıyallahu anh'a Musa Aleyhisselam'ın kıssasını, kavmiyle kıssasını işte Firavun'la kıssasını uzunca anlattığı bir rivayet var. Sahih isnatlı. E, bu rivayetin bir kısmında Musa Aleyhisselam'ın Tuva e, Vadisi'ne gidişi. Yani kavmini terk ediyor ya. Bir ay sonra dönerim diyor. Bir ay sonra dönmek üzere söz veriyor oruçlu oruç tutuyordu o gün yani Rabbi ile buluşacağı günde niyeti şu rey giriyor bak Musa Aleyhisselam peygamber reyde bulunuyor iştihatta bulunuyor Musa Aleyhisselam diyor ki ben Rabbimle buluşacağım onunla kelam edeceğim konuşacağım o yüzden bugün oruç tutmayayım da ağzım kokmaz iştihadı bu Musa Aleyhisselam'ın böyle düşünüyor reyde bulunuyor yani bu Musa aleyhisselam başkasının rey gibi de değil yani peygamber Allah'ın ulu lazım peygamberi böyle bir reyde bulunuyor ki mantıklı yani Rabb ile konuşacak ağzı korkmasın Allah azze ve celle bugün niye oruç tutmadın diyor o da diyor ki böyle böyle ey Rabbim diyor şu sebepten dolayı işte seninle kelam edeceğim o yüzden diyor ağzım korkmasın diye Allah azze ve celle diyor ki git diyor 10 gün daha orucuna ekle sen bilmiyor musun ki benim katımda oruçluğunun ağız kokusu Miskiniz. mis koksundan daha evladır. Musa Aleyhisselam 10 günde oruç tutuyor. Ama bu 10 gün neye mal oluyor? Kavmi işte Samiri'nin yaptığı puta tapmaya başlıyor ya, Harun Aleyhisselam onları uyarmak istediğinde, Harun Aleyhisselam onları uyarmak istediğinde kavminin tepkisi şu Musa da sözünde durmadı zaten bak bir ay sonra geleceğini söyledi ne oldu kaç gün geçti daha gelmedi ah, o on gün. bakın bu reyde bulunmak Musa Aleyhisselamın başına neler gelmesine sebebiyet veriyor rey iştihat maksada Allah'a daha güzel bir şey için yani Allah'a ibadet için rey Allah'a ibadet için iştihat demek ki bizim işimiz bu peygamberken böyle biz Allah Azze ve Celle ayetinde işaret ediyor bu duruma zaten. Fitneler üstüne fitnelerden geçirdik, yani imtihanlardan geçirdik diyor e bu kıssaların geçtiği yerde. Başından geçen şeylerden birisi bu Musa Aleyhisselam işte. Fitneye uğratılması, imtihan edilmesinden birisi de bu. Bizim reyimizle, adımızla, kendi görüşlerimizle Allah'ın dinine, Allah'a yakınlaşmak için bile olsa, kendi uydurduğumuz şeyler, He, demek ki Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Haşa zulmetmez kuluna hüdası Herkesin çektiği kendi cezası Biz musibetlere uğruyorsak Yani Allah yolunda musibetlere uğruyorsak Burada da biraz hatayı kendimizde aramamız lazım Tuttuğumuz koru elimizi yakıyorsa Samimiyetimizi sorgulamamız lazım Veya o amelimizin doğruluğunu sorgulamamız lazım Allah bunu serin selamet kılmalıydı bize Bundan biz sıkıntı çekmemeliydik Allah gönlümüze genişlik, inşirah vermeliydi. Ama niye olmadı? Allah haşa vaadinde yalancı değildir. Fakat sıkıntı bizde. Ya ihlasımızda pürüz var, samimiyetimizde pürüz var. O amelimizi sadece Allah'a halis kılmamışızdır. Başka insanlar, başka menfaatler girmiştir, araya sıkışmıştır, şirk karışmıştır yani. Gizli ya da açık. Allah korusun. Veyahut da o amel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği, örnek olduğu e, tavsiye ettiği şekilde cereyan etmemiştir. Sünnete muhalefet gerçekleşmiştir. Yoksa bu kor can yakmaz. Allah İbrahim'e nasıl aleyhissalatu vesselama serin ve selamet kıldıysa ateşleri eğer sen İbrahim gibi olursan, aleyhisselam gibi olursan onun gibi teslim olursan rengi ve başka şeyleri terk edersen ki İbrahim Aleyhisselam hakkında şu anlatılır. Yeri gelmişken söylüyoruz. Cibril Aleyhisselam gelir de benden bir isteğin var mı?" der. O otmancına bağlanmış ateşe atılacak. "Senden mi? Sendense yok." diyor. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Bakın bir imtihan. Bakın bu imtihanı nasıl geçmiş İbrahim Aleyhisselam. Cibril'den gelecek bir yardıma dahi en çok muhtaç olduğu yerde en çok yani insanın e, yakininin zayıfladığı bir andır o. Yani sen Allah için Allah'ın emrini yerine getiriyorsun. Bunun karşında ateşe atılmakla karşı karşıyasın. Bu ateşin senin selamet olacağını falan bilmiyorsun ki sana. O ateşe atılacaksın ve Cibril geliyor sana. Bir ihtiyacın var mı? Sendense hayır. Ama Allah'tansa Allah bana yeter o ne güzel vekildir. Evet. Aynı zamanda Allah'ın kendisini sevmeyi, sevmesini isteyen kişi yani Allah beni sevsin diye isteyen kişi o bunu kişiye kolaylaştırdıktan sonra kolay olduğu anlaşılmaktadır bu hadisten. Çünkü ben onun yürüyen ayağı, tutan eli, gören gözü, işten kulağı olurum. Yani ne zamandan sonra vaat ediyor Allah Azze ve Celle bunu? Farzlarla imtihan edilmesinden sonra, nafilelerle imtihan edilmesinden sonra, Allah'a yakınlık kazandıktan sonra işte işlerini Allah üzerine alıyor. Gören gözü, işten kulağı, yürüyen ayağı tutan eli. Bak bunları Allah Azze ve Celle üstleniyor. Kişi farzları eda edecek, bol bol nafile ibadet yapacak, böylece Allah'ın sevgisini kazanacak ve Allah'ın velisi dost olacaktır. Bu hadis Allah'ın velisine lütufkar davranacağını, ona lütuflarda bol lütuflarda bulunacağını, dualarını kabul edeceğini ifade etmektedir. Çünkü benden bir şey isteyince onu veririm, bana sığındığımı da onu korurum buyuruyor. Yani Allah bir kimseye istediğini verip sığındığından da korudum mu onun sırtı yerine gelmez. İşte bu aynı zamanda... Ee, siz Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Yani Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Ayetinde bir manada teşhiridir bu. Sen farzları eda etmekle, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle Allah'ın dinine yardım et ki Allah da sana yardım etsin. Evet. Mevlif İmam Neve i Rahimullah bu hadisi mücahede babında zikretmiştir. Çünkü önce farzları eda edebilmek, sonra nafile ibadetler yapmak nefisle mücadele etmeye girer. Bunu gerektirir. Nefsinle mücadele edeceksin. Yani imtihan dış alemde olduğu gibi, afaktaki dış alemdeki imtihan olduğu gibi enfüste de, nefislerde de, iç alemde de bir imtihan var. Yani dışarıdaki insanlarla uğraştığın gibi içerideki şeytan vesveseleri ve nefsinin isteksizliği gibi şeylerle de iç alemde mücadele edersin. Bu da mücahedenin kapsamındadır. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak bunu e, gerektirir. Allah azze ve celle'den kendisini zikretmekte, ona şükretmekte ve güzel ibadet yapmakta bize yardım etmesini dileriz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente vahdeke lâ ve estağfuruke ve töbû